18 Kasım 2022 Kasım'ın yarısını geçmiş bulunuyoruz. 95.0 açık radyodayız ve her zaman olduğu gibi bir cuma günü saat 13'te başlayan önce sağlık programında birlikteyiz. Bugün konuğumuz benim çok eskiden beri tanıdığım e, aynı e, konuda çalıştığımız, aynı alanda çalıştığımız e, genç bir araştırıcı e, ama tanıtımını her zaman olduğu gibi Ayşegül'e bırakıyorum. Evet Ayşegül. Evet, konuğumuz Tolga Sütlü. Ee, daha önce konuk almadığımız bir isim. Ee, bizim çünkü e, e, ara ara konuk aldığımız isimler de oluyor. Ondan dolayı dinleyicilerimiz de sadık, dinleyicilerimiz de... Çok aşina olmayan bir isim. E, 2000, 2004 yılında Sabancı Üniversitesi'nde e, biyoloji ve biyomühendislik alanında lisans çalışmasını tamamladı. E, ardından Karolinska Üniversitesi'nde e, mezuniyet sonrası eğitimini yani yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. E, bunların ardındansa... E, Yine Stockholm'da Karolinska Üniversitesi'nde e, doktora sonrası araştırmacı olarak e, görev yaptı. Onun ardından Sabancı Üniversitesi'nde benzer e, biçimde araştırmacı oldu. E, daha sonra e, Senior Researcher e, bir üst e, kademede araştırmacılık yaptı Sabancı Üniversitesi'nin nanoteknoloji alanında. E, son olarak da Boğaziçi'nde Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yapıyordu. Ödüllerine baktığımızda şöyle bir baktım ödüllere. 2007'de, 2013'te, 2017'de, 2018'de Profesör Doktor Mustafa Parlar vaktinin ödülünü görüyoruz. 2018'de moleküler kanser araştırmaları topluluğu tarafından ödül verildiğini görüyoruz. Ve de birçok araştırma fonu da fonuyla da çalışmış, TÜBİTAK, TÜBİTAK araştırma fonlarıyla da çalışan genç bir genetikçi konuğumuz. Evet, Ayşegül'ün tanıttığı bütün o akademik geçmişini anlattığı Tolga, görev yaptığı Boğaziçi Üniversitesi'nde de görüyoruz. Bir takım sorunlar daha doğrusu. bir sorun yaşıyor. Bu konuyu da programın son bölümünde ele alacağız. Neler yaşadığını birlikte konuşmak için. Evet Tolga öncelikle hani ben seni immunoloji camiasından çok iyi tanıyorum. Yakından takip ettiğim, çok takdir ettiğim genç bir araştırıcısın. Biraz bize bu Ayşegül'ün başlıklar halinde dile getirdiği, anlattığı, söylediği bu akademik yaşamında neler yaptın? Hangi konulara odaklandın? Biraz onlardan bahseder misin bize? Araştırma konuları neydi? Merhabalar. Öncelikle çok teşekkür ediyorum e, ikinci de davetiniz için. E, kısaca anlatayım neler yaptığımı. E, ben işte üniversite hayatımın sonuna kadar Türkiye'deydim. Sabancı Üniversitesi'nde mezun oldum. Ondan önce Kadıköy'ün bu sitesindeydim. E, daha sonra da üstüne işte e, yüksek lisans ve doktora çalışmaları için İsveç'e gittim e, Karolinska Üniversitesi. Yani kanser üzerine çalışmak zaten en başından beri lisans hayatımın başından beri düşündüğüm şeydi. Ee, daha sonra tabii benim lisans hayat, lisans yıllarımda genetik alanında çok büyük gelişmeler oldu işte insan genom projesi benim açıklandığı yıllarda e, tam böyle genetik okumak için güzel yıllar <gülüyor> diyebilirim. E, gitgide kanseri olan ilişk, e, ilgim arttı. İlk, yani, hedefim aslında öncelikli olarak kanserdi. Tabii yurt dışında da çıktıktan sonra, Kalinskaya gittikten sonra bu alandaki gelişmeleri takip ettikçe aslında immünolojinin bağışıklık biliminin kanser tedavisi için ne kadar gelecek vaat ettiğini fark ettim ve yüksek lisans doktora çalışmalarımda da bu konu üzerine yoğunlaşmaya gayret ettim. E, birçok yani duymuşsunuzdur programımızda da daha önce konuşulmuş ıı, konuşuluyor ıı, sürekli. Yani kanserle ilgili bağışık sistemi kullanarak birçok yeni tedavi yöntemi ıı, gelmeye başladı. Hatta yani artık klinik olarak uygulanmaya başlamış birçok yöntem var. Bu bu gibi ıı, yeniliklerin peşine ıı, düşen bazı insanlarla çalışma sıfatım oldu kaynış kadar. Ee, bizim özellikle yapmaya çalıştığımız ıı, yani o zamandan beri üzerinde çalıştığımız teknolojiler genellikle başlık sistemi hücrelerinin e, kanseri hedeflemek üzere vücut dışında çoğaltılması ve hastaya geri verilmesi ve işte aynı zamanda çoğaltırken farklı genetik modifikasyonlar yapılarak tümörü daha iyi e, hedefleyebilecekleri, daha verimli öldürebilecekleri şekilde modifiye ederek hastaya geri verilmesi. Bir nevi e, yani yeni nesil e, kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarını bir e, şey diyebiliriz e, bir değişik bir şekli diyebiliriz e, özellikle bağışıklık sistemi hücreleri üzerinde arasında doğal öldürücü hücre olarak bilinen e, natural killer olarak geçiyor İngilizce'de bu hücrelerle ilgileniyorum e, bunun tabi birçok sebebi var ama herhalde ana sebebi e, olarak şey sayabiliriz yani doktoramı yaptığım yer Kalinsko 1970'li yıllarda aslında bu Natural Killer hücrelerin keşfedildiği yer. Ve bu hücreleri keşfetmiş bu hücrelerin nasıl çalıştığını tanımlamış hocalarla çalışma fırsatım oldu oradayken de ve gerçekten aşık oldum diyebilirim onlara. E, o zamandan yani Türkiye'ye döndükten sonra da yine araştırmalarımı doğal öldürücü hücreler üzerine yoğunlaştırdım. Ve aşıkıdanımda dediği gibi işte önce Sabancı Üniversitesi'nde e, bir beş sene kadar çalıştım. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne geçtim. Ve e, genel olarak aslında yapmaya çalıştığımız şey e, bu hücrelerin klinikte tedavide kullanılmak, kullanılması amacıyla yeni biyoteknolojik süreçler geliştirmek. Yani daha çok e, işte çevrimsel tıp yani translational research dediğimiz hani, laboratuvarda bulunan bir şeyi. Bir uygulamayı, bir teknolojiyi klinik uygulamaya kadar götürebilmek üzerine e, çalışıyoruz. Bu alanda işte geliştirdiğiniz yeni teknolojiler, patentlediğimiz ve hala patentlemeye çalıştığımız yeni teknolojiler de var. E, tabii bu tip araştırmaların yapılması çok uzun yıllar alıyor. Hani ilerliyoruz ama henüz kliniğe ulaştırabildiğimiz bir şey yok. Hedefimiz o. Peki Tolga biraz daha açmak için şimdi bu bağışıklık sisteminde... Hani e, özellikle bu COVID döneminde, COVID aşılarıyla ilgili konuşmalarda e, çok dille getirilen ve toplumda da artık neredeyse e, e, öğrenilmiş ol olduğunu düşündüğüm i̇şte antikorlar vardır. T-lenfosileri, B-lenfosileri bunlar belli bir hedefe yöneliktir. E, e, e, eğer yanlış tanımlıyorsam lütfen beni düzelt. NK hücreleri dediğin hücre grubu bunlar e, daha erken dönemde devreye giren savunma sistemimizin silahları ve bunlar... Genelde e, farklılığa uğrayan herhangi bir yapıya e, saldırırlar. Bunlar örneğin bir virüsle enfekte olan bir hücredir ya da kanserleşme eğiliminde kanserleşen ve farklılaşan hücrelerdir. Ama e, sizin yaptığınız bu e, kanser hücresine saldıran NK hücrelerini hüc vücut dışına alıp daha çoğaltmak ve güçlendirmek mi? Böyle basite indirgeyerek anlatmaya çalıştım. E, doğru mu şeyler mi Güzel. Evet evet hocam yani şöyle diyeyim, yani kanser geliştikçe, yani kanserin ilk safhalarında değil belki ama e, geliştikçe e, aslında bağışıklık sistem üzerinde çok kötü bir etkisi olduğunu biliyoruz. Bir bağışıklık baskılayıcı etkisi var kanser. E, hatta e, işte şu anda kabul edilen e, genel... E, e, kabullere göre biz aslında sürekli olarak mikroskopik düzeyde tümörler geliştiriyoruz günlük hayatımızda, evet. vücudumuzda farklı tümörler gelişiyor ve bağışık sistemimiz bunları temizliyor. Hiç haberimiz bile olmadı. Ama orada da yine tabii bir mikro süreç var. Yani temizlediği zaman tek tükte hücreler bir şekilde direnç e, kazanarak bağışık sistemi saldırılarına karşı hayatta kalabiliyorlar ve bunlar büyüyüp bir tümör oluşturabiliyor. Biz zaten... Kanseri teşhis ettiğimizde çoktan o aşamaya gelmiş oluyoruz. Yani bağışıklık sisteminin eleyemediği tümörleri biz ancak görüyoruz. Bunlar da büyüdükçe, ilerledikçe, hasta, ilerleyen safhalarında gitgide bağışıklık sistemi üzerine baskı kuruyorlar ve birçok bağışıklık e, bozukluğu oluşuyor hastalarda. Şimdi o noktadan tekrar o en geriye, yani bağışıklık sisteminin tümörü e, ortadan kaldırabildiği noktaya dönmek için e, tabii birçok yaklaşım var. Bu hastaya verilecek farklı ilaçlarla da yapılabilir. Ee, ama bir yaklaşımda, buna ex vivo yani vücut dışında yapılan yaklaşımlar diyoruz. Bir yaklaşımda gerçekten bu bağışıklık sistemi hücrelerini bu kanserin e, imin baskılayıcı ortamından çıkartıp dışarıda e, çoğal hem sayıca çoğaltıp hem de bu baskı yüzünden e, oluşan bozuk, bozuklukları giderip daha sonra tedavi amacıyla hastaya geri vermek. Yani bunu dediğim gibi hasta içinde yapmak yani vücut içinde yapmak da mümkün farklı ilaçlarla ama e, o yöntemlerinde tabii e, birçok artıları eksileri var. E, kimi zaman o yöntemler daha iyi çalışabiliyor. Ama vücut içinde çok kontrollü bir şekilde her, her bir farklı bağışıklık sistemi hücresi grubunu hedefleyecek e, yaklaşıma geçirmek zor olabiliyor biraz. Ama laboratuvar artımını aldığınızda hücreleri istediğiniz hücre tipini ayrıştırıp onu istediğiniz şekilde çoğaltıp e, hastaya geri verebiliyorsunuz. Daha kontrollü oluyor. Peki e, sizin çalışmanızda ya da e, projede yaklaşımınızda e, insanda var olan e, hani kendisine ait bağışıklık sistemi hücreleri ki bunlar kanserleşen yapıya saldıracaklar, saldırdıklarını biliyoruz. Bunları dışarıya alıyorsunuz eğer yanlış <gülüyor> anlamadıysam. E, orada çoğaltıp özelliklerine bazı değişiklikler yapıyor musunuz yoksa e, sadece çoğaltma işlemi yapıyorsunuz? Ee, İkisini de yapıyoruz aslında. Yani benim doktora tezimde Kalinska'da geliştirdiğim bir e, yöntem var. E, bu NK hücrelerini çoğaltmak için, laboratuvarda çoğaltmak için. E, mesela işte o onu ne zaman e, aşağı yukarı 10 e, seneden fazla olmuştur yani bu yöntemi ilk geliştirdiğimizden bu yana. Hiç bildiğim kadarıyla zordu ve uzun Çok süre var. NK hücrelerinin... Ee, üzerinde fazla bir bilgi birikimi olmamasının nedeni e, laboratuvar koşullarında bu hücreleri canlı tutmak hatta çoğaltmanın neredeyse imkansız olduğuydu. Güçtü. Becerilemiyordu. Bir de dendritik hücreler içinde e, böyle bir <gülüyor> sorun vardı galiba değil mi? yanlış hatırladım. Evet hocam. Yani zaten benim genel olarak araştırmaya yaklaşımım tam olarak bu. Yani bu sorunları tespit edip bu sorunları çözecek yeni teknolojiler geliştirmek. Yani aslında bakacak olursanız çok fazla böyle temel bilimsel ya da merakla Güdülen bir araştırma, iç güdüm yok yani. Daha çok ne yapılması lazım, nerelerde sorun var bu sorunları tespit edip bunları çözecek teknolojiler geliştirmeye uğraşıyorum. Dediğiniz gibi bu hücrelerin kültür edilmesi, büyütülmesi laboratuvar ortamında oldukça zordu. Ee, işte bu konuda e, doktorun başından itibaren ben çok çalıştım. Tabii orada büyük bir grup vardı bu üzerine çalışan ve bir yöntem geliştirdik. Ee, tabii farklı yöntemler de bu arada geliştiren başka yerlerde araştırmacılar da var. Bizim bu geliştirdiğimiz yöntemle büyütülen hücreler işte aşağı yukarı 10 sene falan sürdü. Daha geçtiğimiz sene ancak bunun ilk faz bir klinik deneme sonuçlarını yayınlayabildik. O da 6 hasta üzerinde deneyebildik sadece daha bu hücreleri. Bu hücre tedavilerinde daha çok küçük hasta grupları üzerinde başlanıyor. Çok masraflı tedaviler olduğu için böyle ilaç denemelerindeki gibi yüzlerce hasta ile olmuyor faz bir klinik denemeleri. Ve de ilk defa e, yani bu laboratuvarda çoğalttığımız hücreleri işte multiple myelom e, hastalarında oto yani hastanın kendine alınan hücrelerini çoğaltıp geri verdiğimiz bir klinik deneme yaptık. Tabi Kalinska'da e, yapıldı bu. E, geçen sene yayınladık. E, bir yandan o iş devam ediyor yani hiçbir modifikasyon yapmadan hücrelerin üzerinde sadece büyütüp geri vermek. ama e, sadece, netlik... sadece çoğaltıp vermek en kaldı. Evet. İkorum, çoğaltıp evet. ve aktive edip hani bazı stoking dediğimiz evet. bazı ilaçlar kullanarak kültürü de e, aktive etmek. Şimdi, da, onu yani bir kere de çözdükten sonra bu hücreleri büyütmeyi çözecek birkaç şey daha vardı. Bir bunları nasıl daha da iyi, daha da tümöre spesifik saldıracak hale getirebiliriz. Bunu yolda genetik modifikasyondan geçiyor. Onlara tümöre hedefleyecek bazı e, moleküller, e, reseptörler koyabiliyoruz hücrelerinin üzerine genetik modifikasyonda. Onu yapmaya çalışırken tabii bir de şeye takıldık, bu hücreler normalde dediğiniz gibi demin virüslerle falan savaşan hücreler oldukları için ve bu genetik modifikasyonlar da genelde virüsler kullanarak yapıldığı için o da NK hücrelerinde çok çok zor bir işlemdi. Ona dair de bazı yöntemler geliştirdik, çeşitli e, ilaç, çeşitli e, inhibitör ilaçlar keşfettik ki bu genetik modifikasyon işlemi daha da rahat yapılabilsin. Ee, bu sayede hani hem hücreleri büyütmeyi hem de e, kültürde genetik olarak modifiye edebilmeyi çok başarılı bir şekilde yapar noktaya geldik. Şimdi de e, bu yeteneklerimizi kullanarak ne gibi farklı modifikasyonlar yapabiliriz tümöre daha iyi yönlendirebilmek için hücreleri. Bunlar üzerinde çalışıyoruz. TÜBİTAK destekli İlk... projelerimiz var bu konuda. TÜBİTAK, e, Tolga e, biz bu program sırasında 3 müzik arası veriyoruz. İlk parça dinlemeden önce çok kısaca bu... Genetik modifikasyonla daha hedefe kitlensin şeklinde, daha tümör hücresine hedef alsın diye çalışmalar geliştirdiniz, yöntemler geliştirdiniz. Bu genetik modifikasyonla kısaca bahseder misin bundan? Ee, şöyle diyeyim, yani başka sistem hücrelerinin bu T hücreleri de olabilir, NK hücreleri de olabilir. Ee, karşıdaki hücreyi de her şey yolunda mı değil mi diye kontrol ettikleri mekanizmalar var. Bunlar, bunları da genelde işte bağışıklık sistem hücrenin üzerindeki reseptörlerin üzerindeki proteinlerin işte karşıdaki hedef hücredeki farklı e, moleküllere bağlanarak bir bir şekilde konuşuyorlar aralarında yani o hücrenin işte enfekte olup olmadığına ya da tümör olup olmadığını anlayabiliyor böylece bağışıklık sistem hücresi. Biz bu mekanizmaları kullanarak işte tümör hücresini e, sağlıklı hücreden daha iyi ayırt edebilmesini sağlayan yeni reseptörler dizayn ederek. Bunları veriyoruz bu hücrelere ve bu hücreler bunları ifade etmeye, bu proteinleri üretmeye başladıklarında bu ayrımı çok daha sağlıklı bir şekilde yapabiliyorlar. Bunun en bilinen örneği şu anda mesela klinik da başlamış olan CAR-T hücreleri. Orada da yine NK'larla değil T ile yapılıyor bir reseptör konuluyor ve e, bu sayede tümörü daha iyi hedefleyebiliyor hücreler. Hem yan etkisini azaltan, tümör dışı dokulara verdiği hasarı azaltan bir yöntem hem de tümöre daha etkin saldırmasını sağlayan bir yöntem. E, kart ile ilgili şu anda klinik onay almış çalışmalar, şey, e, ürün, tedaviler var klinikte uygulanan. NKC'leri de geliyor. Yani biraz daha arkadan geliyorlar. Ha, tabii. Peki. Peki Tolga e, bu açıklama için sağ ol. Oldukça e, anlaşılır bir dille neler bütün süreçte neler gerçekleştirdiğini, hedefinizin ne olduğunu e, anlattın. Şimdi ilk müzik arasında kısa bir süre önce yaşamını yitiren bir sanatçı, roll'un kralı babası filan dediği diye de tanınabilir. Gerald Lewis'den bir parça dinleyeceğiz. Who Lota shaking going on? Açık radyodayız. Önce sağlık programında sanıyorum programcı arkadaşıma Ayşegül İstanbul dışındaydı ve telefonla bağlanmıştı. Bir e, bağlantı sorunu yaşıyor ve Ayşegül'ü kaybetti gibi. Aslında ben görüyorum kendisini ama e, bir ses alamıyoruz Ayşegül'den. Ayşegül eğer beni duyuyorsan ve eee bir şekilde bu sorunu halledersek e, lütfen ses verdiğim ve Tolga sevgili Tolga ile konuşmamızı, söyleşimizi sürdürelim. Evet Tolga, şimdi sizin yaptığınız çalışmada bu kanser tedavisinde e, immün sistem hücrelerini, hastanın kendi immün sistem hücrelerini kullanarak özellikle NK hücreleri dediğimiz doğal öldürücü ya da natural killer hücreleri dışarıya alıp çoğaltıp bunlarda da modifikasyonlarla tekrar verilip, ee, hastanın kendi hücrelerinin kendi tümörünü alt etmesi konusundaki yaklaşımınız kanser immünoterapisi konusunda çalışmalarınızı anlattın. Bunun üstüne biraz şu ikinci bölümde genel anlamda kanser tedavisinde dünyada neler yapılıyor ve e, sizin e, ekibin e, COVID ile ilgili çalışmaları var. Biraz da bunları özetlenme rica edeceğim lütfen. Tabii hocam. Ee, yani kanser alanında neler yapılıyor? Tabii çok geniş bir soru ama genel şey olarak hani Nasıl genel gidişat olarak şu çok açık bence onu gör onu görüyoruz. Bizim çalışmalarımızda da bu ön plana çıkıyor. Eee iş çok işte kişiselleştirilmiş uygulamalara doğru gidiyor. Yani bu işte bahsettiğimiz immünoterapi uygulamaları da olabilir ya da çok eskiden beri bildiğimiz klasik e, işte küçük molekül ilaç uygulamalarında da olabilir. E, özellikle işte moleküler biyoloji ve genetik alanındaki gelişmelerin DNA analizleri konusundaki gelişmelerin de yardımıyla e, gitgide şunu fark ettik ki e, aslında fark etmedik de sebebini çözdük diye bilelim. Hani eski yaklaşım neydi? Bir ilaç olur bir kanser için. Bu ilacı verirsiniz hastalara. İşte %70'inde 80'inde çalışır mesela hastaların iyi bir ilaç. Ama yine de çalışmadığı bir hasta grubu vardır. E, bu neden bunun, yani bu, bu gibi şeylerin neden olduğunu keşfetmek e, oldukça zordu aslında eski yöntemlerle. Ama gitgide Genetik alanındaki e, bilgimiz işte hücre biyolojisi alanındaki bilgimiz arttıkça bunların sebeplerini de keşfedebilmeye başladık ve şu anda geldiğimiz noktada aslında e, bir nevi şeye doğru düz diyebilirim. Yani insanların işte, kanser gibi durumlarda o kanserin e, spesifik o hastadaki tümörün genetik özelliklerine göre ilaç seçilmesi ve verilmesi e, ya da işte ona göre bir immunoterapi seçilmesi verilmesi Birçok e, işte akıllı ilaçlar, hem küçük molekül olsun hem antikor olsun, küçük akıllı ilaçlar çıktı piyasaya artık. Ve bunların uygulanmasından önce de genelde bir analiz yapılıyor hastaya. Ya bir genetik analiz ya bir patoloji analizi. Hani o hedefleyeceğimiz, e, molekül hedefleyeceğimiz e, şey, e, özelliği var mı bu kanserin? Yoksa hiç boşu boşuna bu ilacı kullanmayalım hem hasta e, fayda evet. görmeyecek belki net bir görecek. Artı sağlık ekonomisi açısından da çalışacak ilacı çalışacak hastaya vermek en mantıklısı. O yüzden yani e, şu anda genel gidişat bu diyebiliriz. Ye, e, bir e, daha çok kişiselleştirilmiş tıp e, uygulamalarına gidiyor. E, tabii bunun e, çok büyük klinik fayda açısından çok büyük getirileri var. Ama öte yandan e, ekonomik olarak bizim gibi ülkelerde evet. uygulanması zor ünrenler yani. <gülüyor> şimdi nasıl örnekleri mesela işte Katar'da e, bildiğim kadarıyla bütün popülasyonun, bütün Katar halkının genom analizi yapıyor. Katar genom projesi dedikleri için bilmiyorum nüfusları muhtemelen çok küçük ama her vatandaşının genom analizini yapıyorlar şu anda. Ve bu bilgileri o, e, bu bilgileri eriştikleri noktada o insanın işte hastalık yatkınlığı ya da bir hastalığa yakalandığında Kulandıya hangi ilaç içecek, hangisi yarayacak gibi konularda çok daha yetkin olacaklar. Ee, i̇şte birçok batı ülkesinde de bunlar e, maddi olarak insanların e, karşılayabileceği şeyler ve ya da işte çoğunda devlet karşılıyor falan e, bu tip uygulamalar oldukça yaygınlaşıyor. Ülkemizde henüz yani biraz da ekonomik sıkıntılardan ötürü e, belli bir sınıfın ulaşabildiği bir uygulama düzeyinde ama. Teknoloji geliştikçe bu analizler e, ucuzladıkça ki oldukça ucuzluyor. E, daha genişliklere yayılacak, daha başarılı tedavi yöntemleri bulacağız. E, evet. Bu kişileştirilmiş e, tıp ya da tedavi yaklaşımların gerçekten e, en azından kuramsal olarak doğru, e, verimli olabilecek e, yaklaşımlar olduğunu ama çok bağlı olduğunu düşünüyorum ben de. E, bu nedenle... E, yani ama şöyle de bir şey e, örnek vermek isterim hocam orada yani en başta bir insan genom projesinden bahsettim mesela insan genom projesi dediğiniz işte yanlış hatırlamıyorsan 2002'de bitti ilk insan genomunun dizilenmesi. milyarlarca dolar, dolar harcanan e, Amerika İngiltere Çin vesaire birçok ülkenin dahil olduğu yıllarca süren bir projeydi ve bütün bu projenin sonunda bir insanın genomu dizilendi e, şimdi geldiğimiz noktada. Tek bir laboratuvarda, tek bir cihazda birkaç gün içinde ve birkaç bin dolara bu işi yapabiliyoruz. Yani çok büyük bir e, gelişme, gelişme var teknolojide. Olur. Daha da ucuzlayacaktır diye düşünüyorum tabii ki. Peki Ayşegül'den bir mesaj geldi. Kendisi tekrar bağlanmayı başarmış. Ee, şimdiye kadar e, konuştuğumuz bölümde Tolga'nın söylediklerini dinlediyse eğer Ayşegül var mı acaba bir sorun e, ya da e, aydınlatılmasını istediğim bir nokta. Öyle sorayım Ayşegül'e. Ayşü, tekrar bağlandı ama yine sesini alamıyorum. O zaman ben e, devam edeyim bu e, kanser terapisinde. Bir de bu monoklonal antikor dediğimiz hani tümere özgü e, ona saldıran antikorlar vardı. Bunları e, kullanıp e, hani bu monoklonal antikorları bir takım e, e, kemoterapotik maddelerle işaretleyip bunlar verilmesi bir dönemde hani moda olmuştu demeyeyim ama en azından umut olmuştu. Bu e, yaklaşımda ne aşamada acaba kanser tedavisi? Yani şu anda e, kanser immünoterapisi dediğimizde yani genel olarak eminoterapi şey olarak tanımlayabiliriz. Bahçık sisteminin hücrelerinin veya başka sistemi hücrelerinin ürettiği moleküllerin tedavide kullanılması. Şimdi antikorlar da tabii bu kategoriye giriyor. Ve e, esasen yani şu anda klinikte ee, en yaygın kullanılan immünoterapi uygulaması antikorlar yani herhalde 100'ün üzerinde sanırım e, onaylı antikor ilacı vardır şu anda piyasada. Ee, bunlar da dediğim gibi işte şeye göre spesifik hastanın tümörünün e, gösterdiği özelliklere göre o antikorun hedeflediği molekül var mı yok mu işte yakınları yani herkes duymuşturan hani işte patolojiye sonuç gitti oradan gelecek sonuca göre ilecek karar verilecek işte o tam olarak o hani o molekül varsa o ilacı kullanabiliriz gibi bunların da tabii ekonomik sorunları var antiko ilaçlarının Çünkü e, o da tabii. bildiğimiz klasik kimyasal sentez yöntemleriyle üretilebilen küçük molekül ilaçlar değil bunlarda büyük protein e, yapıda ilaçlar ve e, bunları üretmek için bunları üreten hücreleri laboratuvarda büyütüp bu hücrelerin bunu salgılamasını sağlayıp sonra oradan saflaştırarak kullanılıyor. Ve o da tabii zorlu bir proses olduğu için o ilaçların da fiyatı pek ucuz değil. Evet. Antikorlar tabii şeyde de Covid zamanında da çok gündeme geldi. Evet Covid'e geçelim de, istersen burada neler yaptınız? Yani biz bizim de hem Covid öncesi hem Covid döneminde de antikorlarla çok çalışmamız oldu. Esasen işte Sabancı Üniversitesi'nde çalıştığım yıllarda da mesela bir Yürüttüğümüz, bir ilaç şirketiyle beraber yürüttüğümüz bir antikor üretim projesi vardı. Bio benzer denilen kategoriye giren, zaten var olan bir antikorun Türkiye versiyonu gibi bir şeydi. Daha sonra Covid zamanında da antikorlarla özellikle işte çok uğraştık. Biliyorsunuz Covid ilk patladığı zaman Türkiye'de böyle 7-8 farklı aşı projesi birden başlatıldı. Bizim bölümümüzde de Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde de. Ee, o zaman bir e, başlatılan bir aşı projesi vardı. E, Profesör Doktor Nesrin Özelen e, liderliğinde evet. yürütülen, e, onun geliştirdiği bir aşı teknolojisiyle ilgili. Biz de o proje e, kapsamında e, bayağı çalıştık. Daha çok işte işin antikor kısmına e, hedeflenen e, işler yaptık. Bu antikorlar COVID'e karşı olan antikorlar hastalardan e, nasıl ölçülür bununla ilgili laboratuvar yöntemleri geliştirdik. Bu antikorların Eşi virüsü nötralize etmesi, virüsü yok etmesi, laboratuvarda nasıl ölçülür, aşı sonrası verilen cevabı ölçerken kullanacağımız testler geliştirdik. E, bu konularda yani sırf bu bizim projemiz, e, Boğaziçi'ndeki proje kapsamında değil. Aslında Türkiye'de birçok farklı araştırmacıyla da işbirine gittik. İşte İstanbul Üniversitesi'nden, İTÜ'den, e, OTTÜ'den, Bilkent'ten farklı hocalarımızla e, onların projelerindeki işte örneklerinde bu testleri uyguladık. Buralardan bazı yayınlar çıktı, bazı yayınlar hala çıkacak. Ee, ve e, beni en çok heyecanlandıran şey de aslında bu dönemde biz Türkiye'de ilk defa uygulanan bir teknolojiyi e, uygulama fırsatımız oldu. Bu da e, tek hücre dizilemesi. Tek hücre dizilemesi dediğim şey e, aslında şöyle yani normal klasik yöntemlerde bir mesela Covid'e karşı bir antikor keşfetmek istediğiniz tedavide kullanmak amacıyla. Klasik yöntemlerle bunu yapmak çok uzun, yani bir yıl en az sürebilecek bir yöntem. Klasik yöntem nedir? İşte bir antigeniz varsa bunu önce hayvan çalışmalarına başlıyorsunuz. İşte mesela farelere enjekte ediyorsunuz. Fareler buna bir antikor üretiyorlar. Sonra farenin kanından o antikoru üreten hücreleri saflaştırıp, işte laboratuvarda onları çoğaltıp, bunlardan yüzlerce farklı test yapıp, en iyisini seçip onu üretmeniz vesaire. bu bayağı uzun bir süreçti. Şimdi teknolojinin geldiği noktada artık iç hayvan deneylerine de ihtiyaç kalmadan direkt Covid geçirmiş ya da Covid'e karşı aşı olmuş bir insanın kanında bu antikorları üreten hücreleri tek tek izole edip onların da ürettiği antikorun dizisini işte tek hücre dizilemesi dediğimiz bir teknolojiyle çözebiliyoruz. Bunları da bunu da yapma fırsatımız oldu Covid döneminde. Ee, tabii hani biz buna biraz da şey gözüyle baktık. Bu teknolojiyi burada uygulamanın bir satı olarak baktık. Çünkü ilk defa yapıldığı için de, e, oldukça vaktimizi aldı. Hani geç kaldık doğrusu. Hani evet şu anda COVID'e karşı etkin antikor var elimizde ama zaten e, ihtiyaç kalmadı artık. Ama bu platform teknolojiyi oturtmuş olduk ve aslında bu da yani bir güvenlik açısından ya da gelecekteki pandemilere hazırlık açısından e, çok e, kullanılabilir bir teknoloji oldu. Tabi çok önemli. E, ben tekrar Ayşegül'e dönmek istiyorum. Ayşegül bir toplantıya da katılacak saat iki de. E, Ayşegül, bizi duyabiliyor musun ve söyleyeceklerin var mı? Hayır, e, tamamen korkmuş durumda Ayşegül. Peki biz devam edelim. E, Tolga, şimdi bir ikinci müzik arasına gidelim. Bir kez e, hani son zamanlarda olup bitenler kadınlarla ilişkisi yönetimin sertliği bir çok gündemde. E, Mahbano grubundan bir parça dinleyeceğiz. Aslında sözlerim Evlan'a ait bir parça. E, parçanın ismi Aşığın Canı Tutuşursa. Hani böyle aşkla tutkuyla bir şeye bağlanan kişinin yapamayacağı şey yok yok gibi bir parça evet, Mahbano grubunu diliyoruz. 18 Kasım 2022 95.0 açık radyodayız. Önce sağlık programında müzik arasında Mahbano grubundan İranlı bir gruptan Aşığın Canı Tutuşursa isimli sözleri Mevlana et bir parçayı dinledik. Ee, söyleşimizi Doktor Tolga Sütlü ile sürdürüyoruz. Kendisiyle önce çalıştığı konularda e, kanser tedavisi, immünoterapi konusundaki yaklaşımlarını çok ana hatlarıyla dinledik. Daha sonra Covid konusunda yaptıklarını, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki aşı geliştirilmesi sırasında onların katkılarını dinledik. Ve bu son aşamada yani yaklaşık 13-14 dakikada Tabii Tolga'yı bizim konuk almamız hem yaptığı çalışmaları dinlemek bu Türkiye'de böyle şeyler ileri düzeyde bilimsel çalışmalar yapılıyor e, açık radyo dinleyicileri paylaşmaktı ama hem de Tolga'yı bir de e, Boğaziçi Üniversitesi yönetimi tarafından e, nasıl e, bir haksızlığa uğradığını konuşmak ve e, ne aşamada e, bütün olup bitenler bunu konuşmak için e, rica et kendisinden katılmasına radyo programına. Evet Tolga birazcık şu e, Boğaziçi Üniversitesi'nden e, başına gelenleri bir e, süreci bir anlat paylaş isterseniz. E, neresinden başlayacağım tam emin değilim ama şöyle başlayayım isterseniz. Bir ay sanırım tam bir ay oldu. Evet 18 geçen ay. E, bir ay önce Boğaziçi Üniversitesi'yle e, ilişimin kesilmesi söz konusu oldu. Şimdi neden ilişimin kesilmesi söz konusu oldu diye böyle dolan başlı bir cümle kuruyorum. Şunu anlatayım, hani e, ben burada şeyim, e, yardımcı doçent kadrosundayım. Yani eskiden yardımcı doçent diye bilinen, şimdi doktor öğretim üyesi olarak geçen. E, diğer doçent ve profesör kadrolarından farklı olarak yardımcı doçentlerde böyle 3 senede bir, bir yeniden değerlendirme ve yeniden atama süreci oluyor. E, ben de işte bu aslına geleni geçtiğimiz ay tam 3 sene oldu. E, yani sözleşmemin yeniden değerlendirmesi yeniden atamam söz konusuydu. Bu normaldi çok standart. Ama bu genellikle bu değerlendirme hani 3 yıl çalışan bir eski e, kadro tanımlamasıyla yardımcı doçentin 3 yıl sonunda çalışmalarının çalıştığı bölümünü öğretim üyeleri e, ana bilim dalı başkanı değerlendirmesiyle olur. Yani başka evet, nasıl evet. oluyor ki nerede kim değerlendirecek? Yani, yani yapılan çalışma Normal süreç şöyle yani evet dediğiniz gibi bu böyle hani ya sözleşmesi bitti ben de bu çocuklar artık çalışmak istemiyorum gitsin artık gibi yapılan bir değerlendirme değil yani bunun belli akademik kriterleri var minimum yapmanız gereken işte ne ders vermişsiniz ne yayın yapmışsınız ne proje yapmışsınız vesaire bunların hepsinin içeri, e, içinde olduğu bir dosya hazırlıyorsunuz ve bu dosya işte birçok farklı kademede görüşülüyor önce bölüm kurulunda görüşülüyor bölümdeki diğer hocalar sizin yokluğunuzda tabi sizinle ilgili çalışmaları okeydir ya da değildir gibi bir karar veriyor. Daha sonra dekanlık düzeyine çıkıyor. Dekanlık bir jüri kuruyor bunu değerlendirmek için. Bu de e, üniversite dışından öğretim üyeleri de var. E, bu jüriler sizin çalışmanız değerlendiren raporlar yazıyorlar. Bu raporlar e, fakülte yönetim kuruluna geliyor. Fakülte yönetim kurulunda görüşülüyor ve atamanın yenilenmesi ya da yenilenmemesi yönünde bir karar alınıyor. Şimdi ben bütün bu süreçten gayet başarılı bir şekilde geçtim. Çünkü yani... E, İtiraf etmem gerekirse normal standartların üzerinde bir performansla çalışıyorum zaten. Hani bundan akademik olarak gibi bir durum kesinlikle söz konusu olmadı. O zaman bir hem bölüm içindeki aşamadan hem daha sonra e, verse dışındaki e, jüri üyelerinin, diğer öğretim üyelerinin farklı işlemleri Kurumlardan gelen öğretim üyelerinin değerlendirmesi aşamasından da geçtin. Sonra bu evet. e, her iki aşamadan geçen e, raporlar, dosyalar bunlar fakülte kurumuna geçti. Oradan da mı geçti? Oradan da geçtim. E, ama işte bunların hepsi bizim yok kanunumuz sağ olsun. Bunların hepsi şey yani en sonunda şey gibi bir cümle var. Rektör atacak imzayı. Evet. <gülüyor> ve bu kararların hepsi aslında bir nevi kanuna göre. Tavsiye kararı niteliğinde görülüyor sanırım. Ee, ve işte bütün bu belgeler her, bütün süreçte tamamladıktan sonra dosya rektöre gitti. Bir, bir aydan fazla bekledi orada önce bir. Ondan sonra da e, bir gün nadirenci eee atamamı imzalamayacağına dair bir yazı gönderdi. E, ne yani sebebi tabii kendi rektörünün bir sebep göstermesi lazım bunu. Bütün olumlu raporlara rağmen bu işi yapabilmesi yap yapabilmesi için. E, gösterdiği sebep de tamamen e, iftiraya dayalı. Ee, birkaç öncesinde ısmarlama bir şekilde anlaşma medyada hakkında çıkan haberlere dayalı e, bir takım iddialar var. E, nedir bu iddialar? Hani kısaca anlatayım. Evet. Ee, benim te, yani 2011 yılında İsviçre'de doktor öğrencisiyken e, bir kısmına katıldığım bir çalışmayla ilgili etik bir soruşturma olmuştu daha sonrasında. bu e, Dediğim gibi ben öğrenciyken katıldım ve laboratuvar kısmında çalıştım çok deneysel bir yapay organ nakli projesiydi ve Kalonistika'da gerçekten çok büyük bir e, olaydı bu yani. Birçok farklı uzmanlı olan insanın bir araya geldi. 30-40 kişilik büyük bir ekibin yaptığı e, bir e, operasyondu. Daha sonra e, bu konuyla ilgili işte operasyonu yürüten başındaki cerrah başta olmak üzere e, birkaç e, ekimle ilgili bazı e, sorunlar ortaya çıktı. İşte hastaların... E, Tedaviye verdikleri yanıtın aslında tam doğru olarak yansıtılmadığı yayınlarda, aslında hastaların daha kötü durumda olduğu gibi bazı komplikasyonlar ilerleyen yıllarda çıktı. Ve bunun üzerine bir soruşturma açıldı. 2011'de yapılmıştı çalışma. Ben 2012'de zaten doktoramı bitirdim. 2014'te Türkiye'ye döndüm, daha yeni dönmüştüm. Ee, o aralar bir soruşturma açıldı bu ile ilgili. Ve 4 sene kadar sürdü, 2018'e kadar sürdü. Bu soruşturma kapsamında ben ifadelerimi verdim. Bütün işte 43 kişi dahil edildi bu soruşturmaya, bu çalışmalarda rol alan. Ve sonuç itibariyle 7 kişi, 43'ün içinden 7 kişi suçlu bulundu. Hatta bu, bu işte Kaniskan'ın yürüttüğü bir soruşturmaydı. Bu 7 kişi so e hakkında daha sonra adli davalar falan da açıldı. Bir kısmı hapis cezası oldu. Takip edemedim süreç tam ne oldu, yattılar mı, içeri girdiler mi yoksa hala itiraz sürecindeler mi emin değilim ama... E, o 7 kişiyle ilgili öyle işlem yürütüldü. Geri kalanlarında bir, bir suçluluk atfedilmedi Karimuskaya <gülüyor> tarafından. E, bir 31 benim de içinde bulunduğum 31 kişiye de bir uyarı verildi. E, siz suçlusunuz ama daha dikkatli olabilirdiniz e, niteliğinde bir uyarı verildi. E, bu da 2018 Haziran ayında çıktı bu kanun. Ben şey kural e, ama soruşturmanın sonucu. Ben o dönem Sabancı Üniversitesi'nde çalışıyordum. Çıktığı gün Hemen rektörlüğü ve işte Bağlı bulunduğu Merkezi Müdürlüğü'ne haberdar ettim. böyle bir soruşturmadaydım ben sonucu da budur diye. Onlar da baktılar. Okey suçsuz bulunmuşsun, geçmiş olsun dediler. Ve aslında o hikaye orada bitti benim için. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde başvurduğumda işe girerken yine tabii gündeme geldi bu konu. Orada da gerekli açıklamaları yaptım. Soruşturma raporunu inceledi hem bölümdeki hem fakülte yönetim kurulundaki hem üniversite yönetim kurulundaki hocalar. Bu hani iken katıldığı bir çalışmadır. Zaten suçlu da bulunmamış, bir suçlu da bizim görebildiğimiz kadarıyla yok. Bir e, sorun değildir e, olarak e, karar verildi. Ve bu açımda ben normal süreçten geçerek, liyakata dayalı bir eleme sürecinden geçerek e, pozisyonumu aldım, başladım. E, ama ne zaman ki işte, Naci İnci bu sene beni burada uzaklaştırmak için bir sebep bulmaya çalıştı ve Performansımla, akademik e, başarımla, dersimle, araştırmamla, buradaki diğer davranışlarımla ilgili hiçbir sebep bulamadı. Bir şekilde bu çıktı yasaya. Ve işte bir akşam gazetesinde imzasız yayınlanan bir habere göre ben burada bir ceza almışım. Bu cezayı da Boğaziçi'ne işe girerken saklamışım. İşte e, Boğaziçi'ne de zaten kişisel işlerimi kullanarak girmişim. Sabancı beni kovmuş vesaire gibi bir kelimesi bile doğru olmayan bir haber eee ihbar sayılarak rektörlük tarafından bir inceleme yürütülmüş. Nasıl Akşam bir inceleme? Bir diğer e, gazetede, Yeni Şafak Gazetesi'nde de e, daha sonra e, ayın kaçında ayın birkaç gün sonrasında da orada tekrarlandı. Evet. Yani. Orada da ama e, eylemci öğretim üyesi diye geçiyor adam. Tabi yani. tabii tabii yani bir taşla bir, bir çok kuş vurma hesabı yok dolga. <gülüyor> öyle öyle. Yani Yarabazlık ama olur. hani olay şu yani bir e, Resmen burada yani bir Boğaziçi Üniversitesi rektörlü muhalif olduğu için, muhalif gördüğü için bir genç akademisyeni iftira atarak işinden etmeye çalışıyor ve bu bunu yaparken de verdiği hem üniversiteye hem kamuya verdiği zarar aslında ciddi miktarda yani. Ee, dönem başlamış, dersler başlamış, benim derslerime, farklı derslerime 180 tane öğrenci kaydı olmuş. Burada yürüttüğümüz TÜBİTAK destekli projeler var. Bu projelerde çalışan, buralardan burs olan yüksek lisans doktora öğrencileri var. Ee, bunların hiçbirini dikkate almayıp sadece böyle bir iftira üzerinden ee, ve gayet kötü niyetli bir şekilde işin doğrusu, sırf muhalif bir ses olduğum için uzaklaştırmaya çalışıyorlar. İşin özeti Daha bu. sonra e, ben dosyanı gö gönderdiğim, paylaştığım dosyanda yer alan e, bölüm başkanınızın yazısını e, üyesi olduğunuz ve aktif olarak çalıştığınız, benim de sizi oradan tanıdığım hem e, moleküler biyoloji hem de Türk Himnoloji Derneği'nin ne oluyor ya yapmayın komik oluyorsunuz yazılarını, e, duyularını itirazlarında okudum. E, yani insan ne diyeceğini bilemiyor tabii. E, Umarım e, hani benim çok yakından tanıdığım sevgili Yaman Barlas da olduğu gibi e, hem e, sözleşmesini yenilemeyip hem de yaptığı çalışmalarla övünen e, işte aslan gibi öğretim üyelerimiz vardı ama sözleşmesini yenilemediği öğretim üyelerinin e, yaptıklarıyla övünen bu şekilde kendini e, birazcık da onore etmeye çalışan e, ilginç ve çelişkilerle dolu bir e, yönetim söz konusu. E, bu nereye vardı tabii Boğaziçi Üniversitesi? E, senin özelinde bütün bol bitenler bunu bilmek mümkün değil. E, programın sonuna doğru gelirken e, başka söylemek istediklerin Tolga var mı? Boğaziçi'ndeki süreç nasıl e, ilerler sence? Nasıl biter? Evet yani biraz genel olarak hani kendi yaşadığım e, ötesinde Boğaziçi'nde ne oluyor bitiyor bu aralar? Onu da özetlemek isterim aslında. Gerçekten hani e, çok e, iş uzadıkça içindeki ee, deniş uzadıkça ve kamuoyunun ilgisi de nispeten karışık gündem gündemden dolayı başka yerlere kaydıkça e, burada e, gitgide daha akıl almaz, daha e, nasıl diyeyim, hiç sebeplerini gizlemeye tenevzül bile etmedikleri çok cüretkar hareketler e, sergilemeye başladılar. E, çok hızlı bir kadrolaşma ve işte var olan kadroların üniversiteden uzaklaştırılması sürecine giriyoruz. Ee, birçok bölüme e, adrese teslim ilanlarla yeni kadrolar açıldı. Bizim bölümümüz de dahil olmak üzere. Buraya e, bütün süreçlerden e, kaçırılarak e, insanlar sokuluyor. E, artık yani e, Boğaziçi Üniversitesi'ne Boğaziçi Üniversitesi'nin istihdam süreçleri tamamen baş aşağı edildi. Üniversite içindeki işte birçok hocamız hani benim gibi durumda olan, nispeten zayıf durumda olan kadrosundan dolayı insanlara işte farklı oyunlar yapıyorlar ama daha yüksek kadrolardaki doçent, profesör kadrolarındaki insanları uzaklaştırmaları daha teknik olarak zor. Onlara, Onların bir soruşturmalar soruşturmaları açıldı. Bunların arasında hani üniversite içi soruşturmalar da var, adli soruşturmalar da var, disiplin soruşturmaları nedeniyle 3 ay, 6 ay görevinde uzaklaştırılan hocalarımız var dekanlarımızın üçü dışarıda görevden alındı YÖK tarafından e, dışarıdan başka üniversitelerden dekanlar atandı en son örnek mesela işte e, İtsad ve İdali Bilimler Fakültesi dekanı bugün duyduk işte kendini hem dekan hem e, de fakültedeki üç bölümden ikisinin e, bölüm başkanı şu anda böyle hani bir kişinin birçok farklı pozisyonu e, gasp ettiği, e, sadece 3 kişilik bir ekiple bütün üniversitenin yönetilmeye çalışıldığı e, enteresan bir e, dönemde içerisindeyiz. E, gitgide sertleşiyorlar dediğim gibi. hani Fazla vakitlerinin kalmadığının farkındalar diye düşünüyorum. E, tahminim yani seçime kadar bu süreç böyle daha da sertleşerek ilerleyecek. E, artık yani ülkedeki her şeyde olduğu gibi burada da Herkes işte seçime kadar e, yapabileceğini ya yapmaya çalışıyor. Seçimden sonra bir şey yapamayacağını farkında oldukları için e, biz de o zamana kadar direnmeye devam ediyoruz yani. Bir geri evet. adım durumu sözü. Buyurun pardon. Kısa bir, bir, bir, bir, bir süre önce değindiğim bu e, sadece Ticari İlimler Akademisi galiba değil mi? Oradaki hı hı. bir oradaki dekanının farklı bir takım görevleri alması. Biz bunu daha çok periferde daha yeni kullanan üniversitelerde e, olup biten bir olay gibi gördük ve hafif gülümseyerek biraz da üzülerek ulan bu da olur mu diye yaklaşırdık. Bunu bazı Üniversitesi gibi bir üniversitede bize yaşatanlar e, bunu bazı Üniversitesi'ne ve Türkiye Akademisi'ne e, e, layık görenler utansın e, ama nasıl biter ben de bilmiyorum e, ben de bilemiyorum diyebilirim. Tabii kendilerini Şöyle var. bir örnek de vereyim. Mesela 15 aydır, 15 ay olduysanız ya 14 ya 15 aydır bizim mühendislik fakültemizde dekan atamıyor diyor. Çünkü detaylarını tam bilmiyorum. Bir şekilde Naci İnce'nin istediği gibi bir seçim yapıldı mühendislik fakültesinde. Ve onun istediği gibi yapıldığı için de o seçilen isimleri göndermek zorunda kaldı diyor ki dekan atansın diye. Eee? Eee? Diğer fakültelerin dekanlarını disiplin soruşturmasıyla görevden aldıktan hemen birkaç hafta sonra dışarıdan üniversitelerden dekan atayan yok. 15 aydır mühendisli fakültesi dekanımızı atamıyor. Çünkü onların istediği sisteme göre seçilmiş olsa bile muhalefet birileri olduğu için atamıyorlar ve direktör yardımcımız 15 aydır direktör yardımcılarından birisi mühendisli fakültesinin dekanlığını vekaleten yürütüyor hala. Yani şunu demek istiyorum aslında YÖK'ün müdahale etmesi gereken çok şey var burada. Ama tam tersi yok. Müdahale etmek yerine bir nevi e, ortağa yapılan bütün bu işlerin yani. Evet. Peki Tolga sağ ol. Bütün bu süreçte e, yaşadıklarını birlikte bize vakit ayırdın, paylaştın. E, hem yaptığın çalışmaları hem yaşadıklarını e, dinlemiş olduk senden. Umarım her şey yoluna girer. E, sen de e, özgürce bu güzel çalışmalarını sürdürecek bir ortam bulursun tekrardan. E, başarılarının devamı. E, ve önündeki engellerine kalkması bir şey istediğin de yok aslında Yani hak ettiğin şeyi <gülüyor> sana verirsin ve seni yani rahatlatır aynen aynen hani, e, ben bilimimi yapmak istiyorum birileri engel olmazsa e, bunu yapmaya gayret edeceğim ama yani engel olmaya çalışanlarla da kesinlikle mücadele edeceğim ben bunu, bu da bana engel oluyorlar ben o zaman gideyim bunu yurt dışında yapayım demeyeceğim ben bunu bu ülkede yapmak istiyorum ve yapacağım çok teşekkür ediyorum tekrar, tekrar. davet ettiğiniz için. Tekrar teşekkürler. Ne demek? Ee, sağ ol katıldığın için. E, sana e, başarılar diliyorum tekrar. E, biliyorsun e, pazar günü e, Dünya Kupası, Futbol Dünya Kupası başlayacak. E, kuvvet de olacak. E, hani, bütün herkesin dizi analizini yapıldığı kuvvet. Dedim senin bahsettiğin. Şimdi futbolla ilgili e, bilmiyorum ne kadar ilgim var ama e, futbolla ilgili bir parça dinleyerek programa veda edelim. Ee, aslında e, bir sürü e, böyle tırnak içinde kirli ya da yanlış e, olaylara karışmıştı olsa da e, çok saf ve yeteneği olan bir futbolcuydu Maradona. E, Maradona için Manu Chao'nun e, bir parçası vardı. Onu dinleyelim La Vida Tombola diye ve bu parçayla e, Açık Radyo dinleyicilerine sana veda edip e, iyi hafta sonları diyelim. Tekrar tekrar teşekkürler Tolga e, katıldığın için. Sağ ol ben teşekkür ederim. Herkese iyi hafta sonları. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.